Derken hüdhüd hüd çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi, ''Senin bilmediğin bir şey öğrendim, Sebeden sana sağlam bir haber getirdim.''